Buongiorno Ankara. Buongiorno Türkiye. Pepper Jam Gurme Pizanın sunduğu Modern Sabahlar başlıyor. Modern Sabahlar başlıyor. Buon appetito a tutti. Mwah! Modern Sabahlar. Bu modern Sabahlar. Pepper James sunduğu valer Sabahlar'dan günaydın sevgili sanat severler. Yeni bir haftanın başında. Çok değerli dostlarımla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Babyface ZGK heyecan. Hepinize günaydın diyorum. Buyursunlar efendim hoş geldiniz. Ne oldu bizi ikinci iki, iki, iki dakikada hemen bakıyor. Yorgun, yorgun. <gülüyor> Hemen yani ikinci iki dakikada bizi şey yaptın ya. Hipster Oktay demirci bir anda... Yalnız çok özür dilerim. Anadolu hipster dersen <gülüyor> Anadolu endemik Hizli'den. bir biri olduğumu ayrıca... Sen neydi Fahir? Ben Fahir'i kızların... hatırlamadım diye unuttum. Genç kızların yeni sevgilisi. <gülüyor> Yok 42 yaşın olgunluğu. Ama işte 30 ile 35 sene arasında geçen o yaşların arasında geçen o 10 seneden sonra 40 ile 45 <gülüyor> sene arasında geçen... Şimdi... O ince çizgiyi mi diyorsun? Yeniden genç kızların genç sevgilisi. <gülüyor> genç Ay, kızların yeni şey. Sinan Akşı'yı olan... Genç kızların yeni George Clooney'si desek. Orada, orada, orada. yani yani orada. benim baby face'liğim gibi biraz zorlama oldu. Senin açıl kendine çünkü e, genç kızların üzerinde cazip. İyi oyuncu diyor. Hadi canım. Tabii onun yani genç, genç, senin artık şey onun canını, canını yiyin yiyin. Justin Bieber da bir üst modele geçti yani o zaman. Kaç üst modele geçti? Kaç üst modele geçti Ege'cim sen de iyi gidiyorsunuz çocuklar. İyi gidiyorsunuz. Vallahi sizi öpüyorum alınlarınızdan, yanacıklarınızdan. asıl günaydın. <gülüyor> günaydın evet günaydın. <gülüyor> günaydın sevgili dinleyiciler. Bu hafta düğünler haftasıydı. Bu, evet düğünlere gelesiniz. George Clooney'i Haybi'den söylemedik herhalde. Çünkü George Clooney hafta sonu ne yaptı? <gülüyor> Sıra ile beraber evlendi. Evlendi mi? Evlendi, evlendi. Aa, hiç haberimiz yok George Kölü'nden. Evlen. Ee, evlendi de biraz şeymiş Fahiro, sahte düğünmüş ya. Ya sahte de 3 gün 3 gece sürecekmiş, esas düğün bugün diyorlar. Esas düğün, ama şey belediye nikahını kıydı. Roma Belediyesi nikahı kıydı yani. Venedik Belediyesi kıyıyor değil mi onu? Roma Belediyesi Venedik Belediyesi'ne şey veriyor, ee, ne derler ona. Hmm. Roma Belediye Başkanı'nın... Venedik Belediye Başkanı'na verdiği yetkiyle. Yetkiyle ha. O şekilde evleniyorlar. Başka şekilde değil. Gelememiş mi Roma Belediye Başkanı ya? büyük büyükşehir olduğu için? Halkın bana verdiği yetkiye dayanarak lafı edilmemiş mi? Ben seçilmiş mi? belediye başkanıyım. Ben kıyacağım dememiş mi? Onların bir açılışları falan var. Belediyenin açılışları. Hı. Ve e, Roma Belediyesi'nin toplu sünnet töreni var pazartesi günü. O yüzden o dolu ha, işlerinden, işlerini yoğun işlerinden dolayı. Dreamland var. diye bir yer <gülüyor> <araşacaklarmış>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ben de şey diye okudum. Yani çakma nikahmış o. Bugün esas resmi nikah kıyılıyor. O değil de esas bugün diyorlar. Bugün Ya işte 3 gün 3 gece Hollywood'un müzmin bekarı George Clooney evleniyor. Herhalde 2 günde bir günde evlenecek değil 3 gün prensibine dayanıyor. Hiç haberim yoktu benim ya çok şaşırdım. Gülben Ergen'e de çok şaşırdım şimdi sabah getirdiğiniz gazetede vardı. İşte düğün haftası zaten. Sen bugün bugün biliyor muydun Gülben Ergen'in evleneceğini? Evleneceğini ben hissediyordum bilmiyordum da söylemedi. Kimseciklere söylemi nazar değer diye. E, Amal Ala Umut ile beraber evleniyor. Amal Ala Umut ile e, sevgili George Clooney, e, Lübnan asıldığı bir e, ne diyelim avukat. İngiliz vatandaş. İngiliz vatandaş avukat. avukat. İnsan hakları konusunda çalışan avukat. E, evet. Helal olsun ona. Hayır. Düğüne teknelerle geldiler. <gülüyor> konvoy yapmışlar ya. <gülüyor> Valla konvoy dediğimizde tekne konvoyu. Venedik'te çünkü başka bir şey yapılamaz. Tabii, tekne bu şıktır kon... herhalde değil mi? O yazlık yerlerdeki... Hele hele hele hele. Yok, diye o... disco Yok, bile... en gelenler. Ön, en önde bir tekne. En arkasında o Müziyonlar kamerayı çeken adam varmış. Yani. Aynı yani o... mantık aynı. O şimdi Crawford'u çekeceğiz Oktay falan filan. Diye... kendime baz aldım demiş. Baz aldım derken George Clooney Hollywood'un müzmin bekeri biliyorsunuz teknede evlenen bir ünlü Oktay Demirci vardı. Doğru. O yani George Clooney'e benim buradan bir çift lafım var. Sene 2005'ti o zaman. <gülüyor> yani <gülüyor> 10 sene önce. Vallahi 10 sene oluyor neredeyse Oktay. Yani lütfen yani nostaljik bir... düğün yapacağım demiş zaten nostaljik bir oktay demirci düğünü yapacağım demiş. karoike de yapmışlar mı o zaman <gülüyor> Vallahi güzel yapmışlar ee, sevgili George Gruney parantezi içi 53 sevgili avukat Amal Aloumittin parantez içi 36 seni çağırdılar mı Fahir benim tek merak ettiğim yani şimdi bir sürü fotoğraf Maalesef bir sürü şahit kim efendim ne zaman saat seni çağırdılar mı? benim tek merak ettiğim o ben de biliyorsun hafta sonu e, biz de düğüncüydük ailecek e, çok değerli yeğenim evlendiği için e, dolayısıyla e, bu düğüne katılamayacağım. Katılamayacağım aylar sen... öncesinde söylemiştim. Kapalı bildirmişti o da daha hiç göndermiyor. Evet. Çok özür dilerim ama yani bir e, düğünde olmazsa olmazdır ya Fahri Önc. Yani. Yani gerek gerek e, takım elçimindeki hareketleri gerek e, takım erasimini <gülüyor> sonrasındaki hareketleri. hareketleriyle George Kudun'in evet. zaten bütün hesaplarım alt üst oldu demiş Faire'nin gelmemesiyle. Yani ama yapacak bir şey yok. Ama ben yani biz, sonuçta biz çünkü hiç euro almamış Romada <gülüyor> of, zaten Faire'den gelmiyor falan diye. <gülüyor> <gülüyor> o gelmeyeceği dolar bozdurmuş daha düğünün ortasında. Olsun olsun masrafa değer. Yani gerçekten de ger gerek hanımefendiyi gördüm. Maşallah pek bir mutlu gözüküyorlar. Artık filmlerime de gelmesin demiş George Goyne. Yok Düğünüme gelmeyen adam filmime de gelmesin demiş. Gönül koymuş çok. Aman gönül. çok özür dilerim. O zaman George'dan çok özür dilerim yani. Ya, biraz ayrıntı verelim mi düğün? Ver Ver ver. Oktay. Şimdi e, dün 3 gün 3 gece diyoruz ya. Hakikaten öyle. Dün e, bir dergi için özel olarak düzenlenmiş. Dünkü davetlerin buluşması. O yüzden de çakma lafını herhalde kullanılabiliriz rahatlıkla. rahatlıkla. Ha, yani magazine fotoğraf vermek için bir gece. Tabii tabii yani fotoğraf için bir e, toplanmışlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim orada papa imam nikah gibi bir nikahları var ya onları. Hı -hı. Doğru papanın imam nikahı meşhurdur. <gülüyor> yani <gülüyor> şeytan çıkarma Çilise imam nikahı falan Lübnanlı falan neyse öyle bir Lübnan asıllı ama değil mi? Lübnan asıllı canım Lübnan asılı. Sen de Lübnan'ı Lübnan komple şey yaptın ya Lübnan'ımız biliyorsun Lübnan'ımız güzeldir Aman Alameddün hanıma e, 570 bin euro değerinde Bir tek taş elmas yüzük e, Takmış Clooney. Tekrar edebilir misin nokta? Çünkü euronun 2.88 olduğunu Bir kez daha arkadaşlarıma hatırlatarak Bir çarpma işlemi gerçekleştireceğim 1.6 milyon TL'ye denk gelir Hiç uğraştırmayın faiz Teşekkür ediyorum sağ olun Davetlerin yaka veya tuvaletlerine kontrol çipi takılması da eee bir şeymiş. Yüzüğü araklamasın değil mi? <gülüyor> ne o? Kaybolmasınlar diye ya. Çünkü içiyorlar, sızıyorlar sağda solda. Veredik. Ne gemide düğün düşermişler düşer oradan e, cesedini bulurken rahat olsun çünkü cep, sıkıntı oluyor. Cep telefonları, tabletler, ondan sonra fotoğraf makinelerine falan hep otel girişinde ne çip takarken ne koyulmuş? Ne olabilir? Çip El. koyulmuş. Hayır. El. Bravo. büyük konusunda <gülüyor> uzman adam nasıl biliyor. El konmuş. Ondan sonra ve Clooney'nin en sevdiği şarkı olan ne ne ne ne ne ne ne ne e. onu yapmışlar. Damat, damat karşılaması mı? <gülüyor> Aslında ona benziyor. Nat King Cole'un <gülüyor> When I Fall in Love. When I Fall in Love. kadar yalan. <gülüyor> keşke şeyi de getirseler diye o bizim piyanist vardı ya. Nat Nat Nat Uğurlar mı? Çok güzel sanatçıdır çok o güzel yani. Yani on numara beş yıldız sanatçıdır da George Clooney'nin de 53 yaşında olduğunda hesaba kaçacak olursa var, o kadar devam değil. Yani uğraşa buraya uğraşa. kadar bir sorun yok da şuna ne diyeceksiniz Alo, bakalım. <gülüyor> Alahmut Dinn ne, ne demiş onu çok merak ediyorum. Alahmut Dinn zaten e, hanımefendi şey yapmış. E, şimdi ben Erfol'un davı çalalım mı? En sevdiği şarkı olduğu için orkestra varmış. Canlı evet. müzik. Çırk, canlı müzik grubuna 500 TL vermişler. <gülüyor> bu masraf <gülüyor> ne ya, ya? demiş. <gülüyor> Üç kere çaldırmışlar bu orkestraya bu şarkıyı. Ya ben adam düğünü... gibi çalın diye mi Vallahi Lan adam gibi biraz... çalın bir türlü çalamadınız şunu ya düğünü değil de ben bu George Clooney'in normal hayatını düşünüyorum yani. Van koysana <gülüyor> <gülüyor> arabada çiğdin orada torpidolar Van var onu çıkarsana <gülüyor> ondan sonra tabi şey bu magazin dergisi var biliyorsunuz daha doğrusu moda dergisi diye geçer Türkiye'de de geldi onun başında bir hanımefendi var ya Ha Do evet Vogue tamam. Dergisinin Hı -hı. başında. Bence de Vogue. Bence de Vogue dergisinin başında. Neydi bu hanımefendinin adı? Onu da ben Meşru hatırlayamadım. Meşil filmleri o. olan kadın değil mi? Evet, şeytan Hı -hı. şeytan, şeytan Meryl strip. Marka gel. Meşil strip. strip. Evet. Meşil strip'i taklit eden kadın diye geçer. Hı -hı. O da gelmiş. Ondan sonra o gelmiş. Her şeye karışmış düğünde. Hadi ya vallahi ne kaynalanık ben... mı şeyine gelmiş ya o kadın caz o kadar kaynanalık durumunda da değil ya yani şimdi bu Hollywood yıldızların düğün fotoğraflarına milyon dolarlar isteniyor ya Hı -hı. yani böyle bir fotoğraf gecesiyle bütün düğünü bedavaya getirmiş olabilir bu adam biz de burada hevesleniyoruz 1.6 milyon liralık şey takmış dedi şey babamsın babam mi? da takar onu. Sırf o dergiden aldıkları para zaten kaç milyon euro? On da bilmem ne kuyumcusu sponsorları abi sen bunun üçte birini ver Gerisi zaten reklam Zaten bana yürür. maliyeti o. Yani o da bir şey de ee, yani o bir para döner bir şey olur onu bilmiyorum ama gerilim var düğünde. Niye? Çünkü mesela üç gün 3 gece olmasın da ben buna bağlıyorum biraz. George Clooney'nin nikah şahidi kim olacak? Ay o da kadıncağızlara üzüldüm ya o düğüne katılanlara. Her Niye gün kadın? saçlarını yaptırıyorlar. Her gün o Venedik kuaförleri doluyor doluyor taşıyor dolu doluyor Allah. doluyor sabah itibariyle. Anlaşmış George Clooney bir şeyle kuaförle. Ay, kapatmış. Hmm, hayır, evet. hayır. ama ile yine... 14 arasında bizim ekip gelecek ona göre diyerek şey yapmışlar. Kayınvalide gelsek demiş. Hmm. Kayınvalide zaten neredeyse George'la yaşıt. Bir de kız tarafı biraz kalabalık. Doğru. Geldiler. şey yaptılar. Şimdi 3 isim dönüyor şahitlikle ilgili. Brad Pitt, Brad Pitt, Angelina Jolie, Matt Damon. E zaten çifte şey yok mu bunlarda ya? Çifte şahitlik müessesesi. Angelina benimki Angelina ile Brad olsun. Keşke Matt Damon ve Obama olsaydı. <gülüyor> Vallahi öbür tarafı kim? Kim? Böyle bir siyasi bir, bir şey yok mu bir ya ailede? yok mu hakikaten ya? Hisse asiader falan filan. Mimar George Clooney'nin siyasi ve ya. daha neler neler. <gülüyor> vardır. Ondan sonra ee, bakayım. E, bir de menüsü var. Ç sayalım mı menüde ne sayalım tabii. Ne yemişler Oktay? Başlangıç olarak küçük havyarlar. <gülüyor> Şöyle küçük küçük küçük dediğim yani yani küçük küçük de böyle bayağı büyük. Bir araya gelince yekün tutuyor. Yani. Ondan sonra ee, özel olarak Amerika'dan getirilen ıstakoz Hı hı. Ama denediğin ıstakosu denizin dibindesin. Mis gibi. Ama o, bu, bu, bu yakanın ıstakozu meşhur ya. Farklı olur evet. E. Oradan getirmişler. E. Far. Farklı olur San Francisco'nun ıstakosu. Ondan sonra... Matt Damon garsonu 50 dolar vermiş bizim <gülüyor> Bizi <demiş gülüyor> ıstakosu bol çıktı. Ondan sonra parmesan peynirli parmesan. <gülüyor> parmesan peynirle kabak çiçeği kızartması. Kabak hı hı. çiçeği Bunu de Bunu Bulcay Adadan getirmişler. <gülüyor> evet. Ondan sonra... Horchini mantarlı arosto. Arosto Hı -hı. derken hocam, onu bilmiyorum bak. Arosto bu yaşıma geldim. Arosto. Ve tabii ki tatlı olarak da ne olabilir? Ee, Kabak tatlısı mı? Tiramisu. Tiramisu. Düğün pastası olarak tremisu tatlısı tremisu tatlısı olan. Düğün pastası bugün kesilecek. Ha bugün işte. kesilecek. Büyük ihtimalle bugün kesilecek. Ee, onun üç günde var ya her biri beşer kilo alır ha. Ancelinle Mançelin hep böyle ayar olurlar onlara. Zaten sırf onun için şey yapmış düğünü üç gün yapmış. Şey demiş Brett çıktığında biraz yemek yedir George Clooney'ne. Vallahi düğün masraflarının yarısını karşılayacağım demiş. Vallahi 3 günde o düğün yemeklerinde yemin ediyorum 3'er kilo alırlar Oktay. Vallahi o tekne sayısına bakınca yani hemen şey olur faire ya. Teknelerle geldiler Oktay. Teknelerle <gülüyor> geldiler. <gülüyor> bazıları tekne otobüslerle bakıyorum. geldi, bazıları teknelerle geldi. Yetmez yani bu menü menü yetmez ya. Biraz şey geldi bana. Bir oğlanın has arkadaşları Matt Damon ve Brad Pitt, değil mi? Onlar yani düğünün sonunda doğru lay lay lay, lay <gülüyor> diye böyle Aynen onlar Yabanlıkları yapacak adamlar onlar Tabii sırtına falan vuran hareketleri onlar Matt Damon'dan bekliyorum ben Şeyden Brad Pitt biraz Angelina Jolie şey yapar Ne yapıyorsun ya falan filan yaparlar da. Matt Damon sonuç olarak Yo Matt Damon'un da hanımı var 3 çocuğu var Yok mu Matt Damon'da bizim bildiğimiz Var da bak burada ismi geçmiyor mesela 3 tane Aday var diyorlar ha, Bir, doğru. Angelina Jolie ne İnsanın yani eski arkadaşları da Angelina arkadaş. Jolie olur mu ya <gülüyor> Şey olacak büyük ihtimalle Bret sen olur musun diyecek sonra oraya Angelina... ...Bred bana devretti... ...diyerek oturacak oluyor Kurulacak Aa. orada. Kayın onlar mi? da aslında yeni evlenmedi mi? Aslında şey burnunda evli çift diyebiliriz onlara da. Kabak çiçeği kız... ...çiçek deyince Octane'in kafa gitti. Ee, Brad, Matt mı? Ha? Matt Damon mı? Yok canım. Brad Angelina da yeni evlendi sayılır mı? Evet yeni evlendi. Doğru onlarda. onlar da resmi nikahı yeni yaptılar. Resmi nikahları yoktu çünkü. Dost hayatı yaşıyorlardı yıllardır. Demek ki ondan mı şey oldu acaba? Brezde sormuş zaten George'la. Çocukları nereden alıyordunuz siz ya demiş. Biz de birkaç tane başlayalım hemen demiş. Niye? Çocukları nereden e, alıyorlar? Onlar alıyorlar. Alıyorlar doğru. Bir kısmını yapıyorlar, bir kısmını evden, bir kısmını sokaklardan alıyorlar. Dışarıdan alıyorlar doğru. Tabi şey demiş önce şöyle Evde yaptığın gibi olmuyor ama o da çocuk demiş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle en bu en var, sağlıklısı doğru. demiş. Modern sabaklar. Neyse abi yarasa saldırısından kurtulduk geldik sevgili Nijer ee, Bir olaylar oldu falan abi, filan Abi ya of yarasa saldırısı da sevgili Nijer düşmanımızın başına vermesini sonra... Benim arkadaşımızı yitirdik Sizin yine saçlar şey değil abi benim en korktuğum şey yarasa saldırısı çünkü saça girince saçı direkt kesmek zorunda kalırsın. Direk abi direk maş. Neyse zor kurtardık ama hepimize büyük geçmiş olsun diyorum yani. Koşa koşa geldik stüdyoya sevgili hmm. dinleyiciler. Bundan sonra panik hmm. direncek hmm. bir durum panik yok. Evet biz zaten panikleyen biziz can Doğru yarasa hayatına devam ediyor yarasa. Ama biz panikliyoruz yani. Biz de paniklediğimizde kalıyoruz. Durduk yerde paniklemiş olduk. Bu panik lafı da ne kadar şeymiş ya Sempatikmiş biraz söyleyince ağzı... Bir de panik... mesela bir lafta var öyle Sempatik olan buton, hmm. buton. Koy hmm. mesela yan yana ikisini buton, panik, panik buton <gülüyor> <gülüyor> Bir de panik depresif diye bir şey var O da çok hoş mesela <gülüyor> Panik depresif <gülüyor> Mesela yarasa mesela... görünce Hı, yarasa... <gülüyor> Mesela yarasa görünce panik atak <gülüyor> O tür şeyler var hep hayatımızda Evet sevgili dinleyiciler buton derken panik derken tekrar gündeme dönüyoruz. Bu gündeme dönüyoruz. 3 gün 3 gece e, sürecek düğünü bir kenara bırakıyoruz. Çünkü e, bu hafta konuşulacak bu. Çünkü küslükler falan da varmış. Hadi canım. Tabii ya. Benet... Tamam bildiğin düğün o zaman ya. Yani Hollywood benet... yıldızı diyorsun bildiğin düğün yapıyor gene. 200 davetli var kaç çarap söylendi diye bir sürü olay çıktı yani çıkar abi çıkar ben eflek gelmemiş zaten işlerimin yoğunluğu sebebiyle katılamıyorum falan. yani konuşuruz bunu biraz netlesi şimdi bir şey dedikodu hocam. gibi oluyor çünkü konuşunca çocuklar yani o zaman dün geceki şey kına mıydı yok işte yok imam nikahı papan nikahı kıyıldı Ondan sonra kilise nikahı Ondan sonra Dün biraz şey yani böyle arkadaşlar arasında böyle bir Eyle, ısınma bekarlığa şey Bekarlığa veda gibi düşünsen onu Yani iki gün önce olan şey o oh, Kayınvalideyle doğru. bekarlığa veda da ne güzel olur <gülüyor> Valla George Clinton'in kınası da çok hoş olabilir Aslında tam anlamıyla fotoğraf gecesi dünya Yani Vogue dergisi için yapılmış bir Ama organizasyon. O şöyle söyleyeyim Sence de Vogue değil mi yani Sen de düğününü şimdi yapıyor olsan Hangi dergiyi çağırırdın Ben sana birkaç tane seçenek vereceğim Vogue. Ondan sonra... Ankara diyor. Life. Ankara Life ve Ekonomist. Ee, çok zor bir soru. Ee, ben üçünü de davet ederdim. <gülüyor> Doğru bak adam nasıl medyayı <gülüyor> kullanmayı nasıl iyi biliyor. Sonuçta ben, hepsi sosyal mecralar. Ben üçünü de davet ederdim ve e, George Clooney'nin bu parlak e, gri takımını giyerdim. <gülüyor> parlak <gülüyor> gri takım mı giyinmiş? Yani biraz parlıyor. Tatlı bir parlaması var. Kızılay'da <gülüyor> dolaşan adamlar gibi mi? Pislikten mi parlıyor yoksa... Çünkü George Clooney'de biliyorsun biraz cimridir. Pasaklı bir Yani, Evinde domuz besleyen adam sonuçta. Niye, Niye ya? Geçen. Başını yıkamış gelmiş düğüne. <gülüyor> <Niye> <gülüyor> olmamış kafasını olmamış. yıkayın kafasını. Gerçekten de öyle ya. Kafasını yıkayıp gelse o çok şöyle kullanıyor şekerim. Yani onunki de şey değil ya. İnsan şey yapmaz ya. Ben de yıllarca şey diyordum yani bu adamın saçları nasıl böyle oluyor nasıl böyle oluyor. Hakikaten işte genetik mucizesi böyle bir şey kimisinin jöledi hiçbir şey yapmıyor. Bak Ama, oktayın saçlar hep jöleden gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ama hanımefendi çok zarif. Maşallah. Ee, Allah sahabısına Gerçekten Esmer güzeli mi? Çiçek desenli elbisesiyle e, ve e, yüz yuvarlak koca çantasıyla. Yüz yuvarlak koca çantası demeden önce insanlar oldu. Takı, takılmış mı? Tak, i̇şte o çantaya koymuşlar. Ha, ondan diyorum ya. ya. Takmıyoruz da buraya koyarsanız falan George Clooney'nin analığı bir şey takmış çar taktmış o da aile aile ya hadi geldi. Döneriz bu düne. döneriz, döneriz ya. tekrar Daha, döneriz. Şimdi çünkü, çünkü konuştukça konuşalım. dedikodu kutu gibi oluyor çocuklar. What Doğru. Konuştukça yani, batıyoruz. E, İngiltere'ye geçelim müsaade ederseniz. Müsaade müsaade edenlerin çok olsun. İngiltere düşesi, e, Catherine York düşesi Catherine düşesi Catherine. prens William'ın Çocukları hakkında yeni daha doğrusu yeni bebek bekliyorsunuz bekliyorlar. Bunlar da yani hiçbir şey yemezmek lazım arkadaşlar. zayıf kaldı şimdi. Yani o koskoca kraliyet düğünü yap bir gün. George Coyne'nde bak kraliyet düğününde ortadan kaldırdı. Vallahi 3 gün 3 gece. Onu ama şey yaptılar ya çok doğru yerde patlattılar zaten. Biliyorsunuz referandum, referandum. Şkoç'a referandumundan hemen önce diyerek e, patlattımışlardı. O yüzden o etkisini biraz şey oldu yani. Ee, geçti Ama şu anda da ismi konusunda tartışmalar başladı. Çocuğun ismi konusunda Evet. Mi? Daha cilisiyeti belli değil ama... Bence seçimlerine şey olarak onun adı da William Wallace olsun. Aa çok hoş olur. Erkek değil miydi? Yok daha belli değil. Kız, Nasıl belli değil? Kız, olabilir, kız olsa da William olabilir. Kızı kız, kız olsa da. William çünkü <gülüyor> hem kız hem erkek ismi. Evet. Hem öyle olabilir veya William Wallace'ın filmdeki eşinin adı neydi? Yani eşi değil de sevdiceğinin adı. William Wallace mı? Hı, Hı Dorothy Wallace mıydı? Neydi? Barbara. Uzun. Temiz yüzlü bir kadındı değil mi, o değil mi? Boğazı kesilen mi diyorsunuz? Ay Kaderi, benzemesi, Kaderi benzemesi. Yok, Hasan <gülüyor> boğuldu olan. Boğazı kesilendi ya? Boğazı mı kesiliyor diye sonunda. Kız cihazın boğazını bir tane o şeyin adamı ben kesiyordu diye. Ben onu ya. William Wallace o kızın arkasından giderken Hasan boğuldu da boğuldu diye biliyorum. <gülüyor> William boğuldu diye şey hikaye ama tam da emin değilim karıştırıyordu olabilir. Ne olacak? Valla e, bir tane bu kraliyet ailesinin bir biyografi yazarı varmış. Hı hı. Her şeyi yazıyor. Haklarında Andrew Beck Şimdi çok özür dilerim de Buyurun ee, Hadi yazdı bütün Hanedanı Şu güne kadar Bu aralar ne yapıyor Bu yatış i̇şte mı İşte bu aralar Yani Karalice... yazacak şey kalmayınca Sabah mı? şöyle bir parça Ekmek yedi Onu mu yazıyor şu aralar Geleceğe yönelik Yani şu aralar Mesela bebek kız doğarsa Şu ismi düşünüyorlar diye Bu ne oluyor İki sene sonra Bakıyorlar Aa 29 Eylül'de biz bunu düşünmüşüz Hep yanlarında böyle... mı dolaşıyor Kitap şey mi Defter mi Ya şey Adamla Andrew Adamla Lan mı? <gülüyor> Andrew Bey tabii yanlarında dolaşıyor. Andrew lan diye çağırırlar. Böyle restorana gidiyorlar falan. Siz ne dediniz? Hay onu da yazma. Ne istediniz siz makarna mıydı? Hay mülakatlarla gerçekleştiriyorum demiş. Yani mesela. Ha. Ara ara vuruyor haftalığı. Garson geliyor mesela gidiyorlar bir yere işte. Ne istediniz diye ondan sonra o servis elemanı geliyor ve şefle konuşuyor. Hı. Ne, ne istediler efendim diye. Öyle kraliyet ailesi diyeyim. Kraliyet ailesi. Abi, Siz hep kendiniz doğru, ev gibi ev, düşünüyorsunuz. El gibi düşünüyorsun. Ne, zaten ne kaybımız var? Vallahi yazılacak bugünün. şey yok. Boşu boşuna para gidiyor adama Ulan diye. koca şeyde tahta çıktı. Elicebe tahta çıktı. Charles evlendi. Vallahi çok fazladır. Numara yok. 2 tane herifin yazdığı toplasa. Ben olsam kendim yazarım onu. Boş yerine Arada para harcaymış şey olma Bak geliyor. ne demiş? Bu konuyu saatlerce konuştular. ismin ne olacağı konusunda. Ve sonunda bir şeye karar verdiler. Bu bilgiyi de bana yakın arkadaşları söyledi diye. Kız olursa... Yaş Eliz... taşıyan bir biyografi yazarım. <gülüyor> Kız olursa Elizabeth... <gülüyor> Doğru. Babaanninin mecbur... hatırına. Kız olursa Elizabeth... Erkek olursa bildim bu olur. Bitti gitti. Erkek konusunda bir netleşme yok ama kız olursa %50'sini bildim Fahir. Zaten bir isim ne demek ya? Biliyorsun oğullarına canım. 38 bir şey tane isim koydular. Bütün Bi bahisçiler kazansın diye. Dayana da koyabilirler. Niye kadınca... Fahir bravo Elizabeth ya. Diana koyuyorlarmış. Elizabeth içinde. Diana süper. Yalnız bunu yani şey razı gelir mi onu bilmiyorum tabii. Benim gönlüm yok çocuklar diyebilir şey. Ee, Valla... Babaanne. Ona, babaanne. Ama artık üstünden çok sular aktı. Oktay artık yani... Yani. Bir de kraliyet ailesi monarşi gereği galiba konulacak çocuğa görüş bildiremiyor ismi konusunda. Çocuğa koyulacak isim konusunda görüş bildirilemiyor hmm. doğru cümlemiz olacaktı herhalde. Evet yani onu demek istedim. Monarşi <gülüyor> o... gereği dediğin zaten gelecek isim belli mi? İşte tık, bir... tık, tık, böyle. Elizabeth Diana diye bir şey koymuştu işte bir fikir varmış şu anda Andrew'un yalancısı olarak söylüyoruz bunu. Onlar da çok şey düşünmüş. Kader'in benzemesin diyorum ben bir kez daha. 15 saniye düşündük biz de çıkardık ya. Kader'i Elizabeth'e e, Güzelliği anasına veriyor. ve güzelliği. Güzelliği Giyanlaya de bana benziyor. benzeyecek bahtı, demiş. Bahtı değil, bahtı değil. O bahtsız kadın yani vallahi. Doğru vallahi. Diana'nın bahtsızlığıyla meşhur bir insandır kendisi. Yazık o çocuklar. Ana sevgisi alma. Ay vallahi bak içim bu. Şu anda Diana'nın görüntüleri dönüyor. Ee, dönüyor. <gülüyor> o yüzden sevgili bak, bu, En çok ben bu fotoğrafını seviyorum. Ne kadar gençmiş. <gülüyor> Ay durdursana orada. O hep böyle kalsın nokta. Bu görüntü kalsın. Bugün bu kalsın. Tamam burada burada duruyoruz. Bu Bugün de Dayanay'ın e, şey yapmış olan yad, yad ediyoruz ve Dayana'nın sevdiği şarkılar ve sevdiği reklamlarla devam et ege. Hadi Ozan Dayanay'ın o meşhur bir tane şey vardı bunların gittiği pizzacı vardı. Neydi o? Şeyde gittikleri. Pepperjam. Ben, ben, ben. Pepperjam, Pepperjam, Pepper O zaman hemen bir reklam dinleyelim ardından devam. <gülüyor> Modern Sabahlar, Modern Sabahlar, Modern Sabahlar, Sabahlar, Modern Sabahlar, Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler 8.54 oldu saatimiz esprilerle şakalarla sizlerle birlikteyiz buyursunlar efendim. Buyuralım şimdi Kütahya'nın Simava bağlı Yeniköy'de 12 Eylül'de bir orman yangını çıktı hepimiz gayet biliyoruz. Kütahya'nın Pınarları'nı söylemediğiniz için ben artık haberin devamını... Ben zaten bak o kadar temkinli başladım. Hani Oktay'dan bir şey gelsin diye 12 Eylül yani. deyince ben şey yaptım. 12 Eylül Acaba deyince... Yönetimler çünkü... Bir şey soracağım. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Kütahya'nın Pınarları... Kütahya akışır. akışır. Akışır olan hangisiydi? Pınarları akışırda akı. akışır. Akışır olan Kütahya'nın Pınarları. Çok iyi oldu akışkanlığını ya Akışkanlığını koruyan pınarlar Evet, <gülüyor> evet akışkanlığını koruyordu Bu Ama arada... ordunun nelerini gören kaptan kustuğunun olduğunu biliyoruz Evet doğru evet. Yukarı doğru akmış Ve ilk olur. Öyle olur <gülüyor> <gülüyor> olur diye Gözleri konuşmuş ee, Simav'ın, e, Simav daha doğrusu Simav'a bağlı yeni köyün mıkhtarı Hasan Alakuş da köyün erkeklerini yangını söndürmek için yardıma çağırmıştı. Tamam. Ama köylüler kahvede domino ve kağıt oynuyordu. Hiçbiri oyununu... Domino Domino dediği taş mı? Domino dediğimiz okay, taş. Okey yani. Taş. Aslında domino oyunuyorlarmış ya, okey oynuyorlarmış. Okeydir, yani böyle nostalgi görünsün diye. diye domino demişler. Çünkü köylerimizde dominolar, satrançlar çok popüler bu arada. Acaba İngilizce yazılar da değil, ve Google'dan go oynuyor. mı Çevirdiler ya haberi? Ya taş oyunları diye girmişler, domino diye. Domino yazmış. Aynen öyle. Neyse yangını söndürmeye gitmedi. Bunun üzerine Mıktar'ın talebi... Bir sinirlenmiş. ...ihtiyar heyetinin kararıyla kahvehanelerde domino ve kağıt oyunları yasaklandı. Okey serbest mi? demiş. <gülüyor> Okey <gülüyor> serbest. Tüh falan diye dönmüşler sonra. Neyse e, yasak kalktı. E ne yapıyorlar? Çay, çayla şey mi içiyorlar? Tarçın mı içiyorlarmış? Aynen öyle kahvehaneler... Aynen devam ediyorlar. Muhtar geliyor deyince kaldırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mıktar geliyor muhtar. Zaten kahveci Geçen hafta zaten... oldu değil mi muhtarın? Geçen hafta zaten gazetede bu haber vardı yine yasaklandı diye Hı -hı. köylüler kahvede böyle oturmuş <gülüyor> <gülüyor> yani hiç çayında değizdi diye kalmadı vallahi diye öyle oturuyorlardı neyse kahvehane sahiplerinin özür dilemesi üzerine ki dikkat ederseniz e, sakinler özür bir daha ek, yangın ek... olursa göndereceğim ben vallahi ben kendim göndereceğim kahvecide ekmeğinin peşinde abi evet e, ihtiyar heyetinin e, ve muhtarın yine oy birliğiyle ee, muhtar bir muhalefet şerri koymuş sadece bir daha yangın çıkması halinde ancak ve ancak hemen bırakacaksınız oyunu Çok diye. Çok kötü mü yendiler acaba muhtara en son kahveye gittiğinde ya? Ben biraz böyle bir kişisel bir şey sezdim buradan. Sanki bana buradan da, da öyle geldi. Yani hangi muhtar yani, yangın var diye kalkmayacak adam yoktur ya. bir, ya bir şey koşarak yani. geliyor. Yardın var diye. Ki Simav'da bu aksanlık tek muhtar olduğunu <gülüyor> hatta tek kişi olduğunu onu söylüyorum. E geliyor. E kimse de kalkıp da affedersiniz iki kova da bizim. bir. el kaldı. Bir el Çok önemli eller. Yani onlar. Ne oynanıyor? Yanık mı oynanıyor kahvelerde? Yanık. Barbut. Ondan sonra kılıç. Kahvede yani şey pişti oynamıyorlar. E yani şey işte domino dedikleri okey oynuyorlar. Tamam, 51 okay. oynuyorlar 51 oynuyorlar doğru. onların tabiriyle Pişpirik oynanıyor Efendim? halbuki Batak ve King oynasalar Pişpirik onlar mı diyor yoksa onları Batak, 40, King veya onların yerine hanımları ne demiyor mu ya Pişpirik diye ne? eş kadınlar demiyor mu Pişpirik oynuyor yine falan diyor adamlar halbuki orada adamlar Biric pişpirik oynuyor Biric'i de dönderdiler Pişpirik'e halbuki Biric yani Fransa'da üniversitelerde okutulan bir bölüm olarak var abi Pişpirik ne ya Pişpirik ben onu oyunu pastra diye öğrendim. Siz ee... İzmir'de galiba pastra, birer el pastra oynar, <gülüyor> birer el pastra oynayıp birer tane gevrek yer miyiz diye. Yani adım? üstüne de çiğdemlerimizi çitledik mi domatlarla şahlanırız. Oh, yani biz. şimdi egecim tabii siz o bölgesel olarak çok Rum etkisinde kalmış böyle. Pastra, Pastran Pastran pastra. Pastra yani. da zaten mesela Yunanca da. Apas yemek pişti. Anladın derler Bunda pastra derler, <gülüyor> pişbirikte işte aynı şey oldu. Yani yemek pastra, yemek piş. İşte başka ne ne diyorsunuz? Şimdi herkesin bildiği asfalya var. Asfalya var. Ondan sonra domat var. Komra Çamaşır var. suyu yerine bir marka var. Ee, aynen öyle. Kombra var. var mesela. Ne, ne var? Kombra. Kombra. Kombra. Kombra. Kombra. Kombra. Kombra. Kombi. <gülüyor> Mesela Kombra. Galiba İzmir'e böyle bir şey lazım ya. Atılım lazım yani. Vay Yıllardır 5 tane 6 tane kelimeyi biz hala döndürüyoruz. Döndere döndere aynı şeyi döndürüyorsunuz. Yeni kelimeler lazım yani. Eğer yani varsa şeyde. bilelim, yoksa da yoksa böyle da. Böyle bakıyoruz ondan sonra. E, hakikaten. Kombra mesela kombi yok galiba İzmir'de yeni... ondan çok duymadık Kombra'yı. Hayır, yeni kelimeler geliyor bütün Türkiye aynı şekilde sesleniyor o kelimelere. Yani. Yeni şey bulmak lazım yani mesela cep telefonunun yerine cimbık falan gibi şeyler Yani İzmir uyuma diline sahip diline çık Diline sahip çık hakikaten Yani hakikaten öyle Oktay senin de bu konuda söylemek istediğin sert bir cümle varsa şöyle son söz Çünkü reklama gidiyoruz Serti bilelim yeter ee, öğrenelim efendim Mesela acur mu? Ac acur mu yoksa acur mu İzmir'de öyle bir şey var mı Acur'da yoksa ağasını sadece... atıyor muyuz Uzatıyor Marul sizinle... mesela Onlar İstanbul ya Marul ve börek o zaman acur da vardır yani. Mavrul ve börek olduğuna inanıyorsun da acur olduğuna mı inanmıyorsun? Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 9.11 oldu saatimiz. Modern Sabahlar'ın bu yıl 15. yılı. Bu 15 yıl içinde baya değişiklikler yaşadık bizde. Radyoculuktan genel olarak yapmak istediklerimizden e, bazı şeylerin birbirinden farklı yollara gittiğini fark ettik. Hatta bu yaz acaba programı bıraksak mı? Çünkü hepimiz başka başka şeyler yapmak istiyoruz diye düşündük. Sonra da dedi ki biz bunları modern sabahlar bünyesinde eritelim diye biraz siyasete yönelmeyi düşünüyordu Oktay Demirci. Ve bir projesi vardı. Yani ben artık modern sabahlarla değil kendi programımla devam etmek istiyorum diye. Size evet. ee, hani böyle bir şeyi hem modern sabahları yap hem onu yap dedik. Olmaz dedin. Ondan neden olmaz dedim. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde sinirlendi o an. İstediği bir şey gelmedi mi? Ne olduysa? Onun da ben tam olarak niye öyle dediğimi sonradan şey yapamadım bilemedim ama. E, yani durmuyor. Yani biz şimdi 1999'dan beri modern sabahları yapıyoruz ama sürekli bir şey değişiyor. Yani, Medya evet. dünyasında sürekli bir... E, Yapmak istediklerimiz değişiyor. Yani bakış açımız da değişiyor programa. de ee, örnek olarak da görüyoruz pek çok programı. Var yani televizyonlarda, radyolarda değişik, değişik bir, var. Değişik programlar var. Evet yani Oktay artık hakikaten e, şey noktasına geldi. Bu da şeyle başladı aslında. Senin Ezogel'in hikayelerinle başladı. Yani. Tam onu söyleyecektim. Yani şimdi bu projenin çıkma e, bana ilham veren e, şey Ezogel'in hikayelerdir. Ben de Oktay'ın fikir, fikir babası. Ma Pardon ama Fahir ezogenin hikayeler yapıyor da sen niye kendi programını yap yapmıyorsun diye böyle ben dedim yani biraz. Yani biraz onun da etkisi var. Ee, zaten eğer bağımsız bir şeyler yapmak istiyorsak aynı pota içerisinde senin de dediğin gibi eriterek Benim de evet, e, bu arada sonra... dinleyicilerimize müjdeyi de verelim. Ee, bu sene e, modern sabahların since 1999 e, <gülüyor> içerisinde ezogenin hikayeler hak ettiği e, yeri bulacak. Kısa zaman içinde başlıyor. Ekimde başlayacak. Ekim için. Içer içerisinde olsa, evet. Ekime kadar diye bir, evet. Olursa ekime kadar diye zaten güzel bir sloganı var. Ee, biz de Ekim ayı içerisinde Ezo gelin hikayeleri başlatmayı. Ben... Planlıyoruz kısmet olursa. Ben zaten ezogelin hikayeler başladığı an hak ettiği yerde olacağına eminim. Çok teşekkür ediyoruz. Yani e, çünkü kaç senelik bir proje bu. Fahir üzerinde... Ee, üzerinde... Bayağı milli kütüphanede araştırmalar yaptın. O günün gazetelerine <gülüyor> falan, falan aldım. Gazetelerine bayağı yani... <gülüyor> Mülakatlar sonucunda... Valla geçen yıl bu. Daha doğrusu 4-5 yıl önce ilk şekillenmeye başladı. İlk kez geçen sene telaffuz edildi. <gülüyor> ezogelin hikayeler. Evet doğru isim olarak... ...ilk kez geçen sene ama bir türlü... ...kısmet olmadı yani türlü türlü aksilikler... ...türlü türlü hakikaten... ...nasıl oldu da başlayamadı... ...geçen sezon onu bilemiyoruz. İlk önce proje ismim Görünüm'dü... ...çünkü ben evet, evet Görünüm diye siyasi tartışma programıydı... ...sonra... Ezogenin hikayeler diye Siyasi daha analiz. dramaya geçti biraz da hani <gülüyor> Tabii çok format da şey. Zaman içerisinde her şey evriliyor o da evrildi ve bugünkü gel kısmı... neyse ben o şimdi şeyin önüne geçmek istemiyorum. Oktay Gülüz'ün bağımsız projesi. projesi. Evet Oktay Şirin Gündem nedir? Ee, Şirin Gündem yeni bir aslında program. Evet. Siyasi analizim mi yapacaksın burada? Siyasi analizler de olacak. E, konuklu bir program. E, ben bu programın moderasyonunu yapacağım. Hı hı. E, ve müsaade ederseniz biraz da e, o programın havasına girmek için, yani sizce de uygunsa eğer, e, konuşma tarzım falan var. Yani o programda öyle bir bir başka havada, bir başka e, şekilde konuşacağım. Çünkü her zaman e, herkesin kolayca yakalayabilmesi için ee, ...yani başka bir havası olacak yani. Eğer yani orada başka bir Oktay Demirci mi bulacağız? Yani tam da Oktay Demirci demeyelim... ...ama yani evet değişik olacak. Yani bir değişik olacak. Hiç görmediğiniz bir... Konuklar? ...şeyi görebilirsiniz. Bir tarafımı görebilirsiniz. Konuklar yani mesela sanatçılar falan mı yoksa daha siyasi? Zaman zaman sanatçılar olacak. Zaman zaman daha çok siyasi aktörler olacak... E, yapacak? Yani şimdi, gündeme dair olacak. her şey diyebilir miyiz Oktay? Özetle. Gündeme dair her şey e, ve diyebiliriz. Ve Özetle. daha fazlası. Ve daha nicisi ve e, analizler olacak. E, telefon konuklarımız olacak. E, değişik yerlerden sadece stüdyoya gelen konuklar değil. Aynı zamanda e, uzaktaki <gülüyor> kişilere de telefonla bağlanma e, teknolojimiz var bu programda. Aynen. Bu köşede e, Şirin Gündem. Şirin sohbetlerde, değişik bir program düşünüyorum. Bakalım yani bütün üç ay, Vallahi ben üç, yeni üç üç ay falan buna hazırlandık. Başarılar diliyorum oktaya. Tabi yani ben benim ben için oldu ama kocaman bir ekip var şüphesiz ee, bu programı şey yapan o ekibe de e, çok teşekkür ediyorum. Peki bizi çağıracak mısın? Tabi sizsiniz zaten ilk konuk sizler. İlk konuklar biz miyiz? Evet. <gülüyor> yani sizler stüdyo konuğum olacaksınız burada. Hı hı. Ee, ve aynı zamanda telefon konuklarımız olacak. Size de sürpriz olacak. Peki bu siyasi analizi kim yapacak? Sen mi yapacaksın siyasi analizi yoksa herkes kendisi siyasi analizini evden mi getirecek programın? Yani, siyasi analiz konukların hepsini siyasi analiz yapma e, şansı var, imkanı var. Ama tabii e, moderasyonu yapacağım ben. Ama tabii söylediğim şeyler de yorum olarak düşünülebilir. Yani ola da ben karışamam yani. Ve tabii ki sosyal medyayı da kullanacağız <gülüyor> ee, Twitter üzerinden. Ee, gelen soruları da ben konuklarıma yönlendireceğim. Çünkü moderasyonu yaptığım için. <gülüyor> Doğru ya o moderasyonu güzel yapar. Moderasyon eğen, önemli, eğen önemli eğen ya. Heyecanlandırmışsın. Oktay moderasyonu iyi yapar. Yani, yani adam moderasyon için yaratılmış. Bir ciğer güzel yapıyor bir de moderasyon. O zaman bir reklamlar falan filan hemen ardından da ne şirin gündem mi? Şirin gündem. Biraz sempatik geliyor kulağa ama e, baya... Hararetli tartışmalar olacağı benziyor Hem tarafından. sempatik ama aynı zamanda ciddi hararetli tartışmalar olacak. Fikirlerin havada uçuştuğu bir program olacak. O zaman biraz eskiye gidelim. Meyah dinleyelim azıcık. Sonra reklamlar falan. Hemen ardından da siyasi analizleriyle Şirin Gündem'de Oktay Demirci sizlerle. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern Radyo Modern Sabahlar devam ediyor. 9.28 oldu saatimiz ve şimdi mikrofonu Oktay'a bırakıyoruz. Çünkü Oktay'ın yeni projesi Şirin Günden başlıyor. Merhaba, merhaba sevgili dinleyiciler. Ee, şirin gündem bundan sonra her hafta pazartesi, salı, çarşamba ve cuma olmak üzere... ...Türkiye'nin konuştuğu konularla beraber e, buluşacağız. E, stüdyo konuklarımız olacak. E, telefon bağlantılarımız olacak. E, hemen onlara dönüyorum. Bu hafta genç radyocular konuklarımız... E, ...Levent Kayacan ve Fahri Övünç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş, bulduk. hoş geldiniz Hoş bulduk, çok teşekkürler e 93.1 frekansından <gülüyor> her hafta olduğu gibi bugün de yayındayız Sizler hoş geldiniz Levent. Bey. Hoş bulduk. Hayırlı olsun programımız. Çok teşekkür ederiz. Siz CHP'nin genç radyocularından mısınız? Hayır, bizim alakamız yok. Partilerle radyo. Programı Değil mi? Yapıyoruz. Pardon derim. Bir yanlış notlar almışlar arkadaşlarımız. <gülüyor> Bugün konumuz bir de e, benim pardon ismim. bir saniye. Sırayla hepinize ben söz vereceğim. Süremiz yeterli. <gülüyor> Bu haftaki konumuz sevgili seyirciler, sizler de Twitter'dan sosyal medyadan yapabilirsiniz. Radyoculuk, televizyonculuğu bitiriyor mu? Bitirecek mi? Bu haftaki Türkiye'nin konuştuğu konu bu. Kimlerle konuşacağız bu konuyu? <gülüyor> Levent Karajan <gülüyor> ve <gülüyor> Faruk Övünç. Ee, Faruk Bey e, güldünüz. Neye güldünüz? <gülüyor> ya ya diyordu, dediniz. Bir de şey dediniz İsmi düzelteyim Benim e, Fahir Olacak tam Benim Fahir mi Evet Ege. Fahir hemen ben düzeltiyorum Çok özür dilerim Arkadaşlar da alt şeyi değiştirsinler Yazı var altta Onu değiştirsinler <gülüyor> Benim de Ege Levent Bey mi Ege Bey mi? Ege Kayacan. Levent Ege Kayacan olarak onu da düzeltelim evet. Şimdi konumuzun vaktimiz çok sınırlı. onu geçelim dinleyicimiz de daha iyi anlasın diye. Ben Levent Bey'le başlamak istiyorum. Ee, Levent Bey e, sorumuz bugünkü konumuz belli. Radyoculuk televizyonculuğu bitiriyor mu? Şimdi biz e, biraz eskiye dönersek. Toparlayabiliriz. <gülüyor> e, Radyo OTTÜ'nün kuruluşunda çok severek radyoculuğa başladığımızda zaten televizyon vardı hani tarihsel olarak bakınca radyoda. Toparlayabilirsek çünkü e, Fahir Bey Fahir, Fahir Bey onunla bir şey yapacağız. Çünkü evet. dinleyici anlaması için. Yani ben, dinleyicimizden anladım. Tahmin ediyorum Fahir da aynı şeyleri söyleyecektir. <gülüyor> e, Fahir bana. Bey bir saniye e, evet bey. şey ben e, merak ediyorum kimler kimlerle başladınız radyoculuğa? Fahir Vallahi, Bey şey e, soruyorum. Valla radyoculuğa e, birkaç arkadaşla beraber okuldan pek tan evet. tan tanıyacağınızı zannetmiyorum. Zaten dinleyicilerimizin de çok tanıyacağını zannet bir ama onlarla evet. E, başladı. Peki radyoyla televizyonun farkı ne? Ee... Yani çünkü bu çok konuşuldu. Ee, en son geçen hafta bir açıklama yapıldı. Kim kimle, kim nasıl söylersiniz? Aslında baya farklı. Yani şöyle bakacak olursak baya yani. Bir saniye. Şimdi Ankara'dan da konuklarımız var. Telefon attığımızda Hüseyin Bey var, Hüseyin Ayman. Onun onun da bir görüşünü alalım dilerseniz. Alo hala mı? Ve siz devam edin. Ben Ankara'ya tekrar dinleyeceğiz. Bey devam edin. siz. Nereden de kaldıysanız Ankara. oradan devam edin. Yani <gülüyor> dinleyicilerimizin de anlaması açısından çünkü anlamıyorlar dinleyicilerimiz. <gülüyor> e, dinleyicilerimiz iyi kötü şimdi evlerinde televizyon vardır, radyo da vardır. Bayağı farklı yani hani o ikisini Kimle başladınız radyocula? <gülüyor> Bizim okuldan, bölümden bir arkadaşla. Kimle ama yani kimle? Onu <gülüyor> Vallahi kan vardı. Hiç tanımıyoruz onu. <gülüyor> ee, bir saniye, ee, gebeysi ben döneyim tekrar. Evet. Ee, siz kimlen başladınız radyocula? Ee, yani radyoculan mı? Radyo şu anda devam eden programımıza mı? Şimdi hemen e, soruya cevap verirseniz çok şey yapmadan çok e, güzel olur. Yani onu sonra. Kimlen mi diyorsunuz? Evet. Siz? kimden Fahiren başladım ben. Siz beraber başladınız. Ee, çok modern sabahlara beraber, beraber başladık. başladık. Evet. Bir de Oktay diye bir arkadaşımız vardı. Delirdi. <gülüyor> Yazık o da burada olmayı çok isterdim. Peki şunu ben sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de de bu çok konuşuluyor. öyle Bey size sormak istiyorum. Ee, özellikle televizyonculuğu bitirme konusunda ne diyorsunuz? Yani şimdi... ne, de, ne dersiniz yani buna ne, de, ne dersiniz? Hayır televizyon. televizyonculuğu, radyo, abi. Radyo, televizyon. de, televizyonculuğu bitirecek mi konusunda ne dersiniz? Valla de... Bir saniye e, Fahir Bey. <gülüyor> yani şey, Bey Biz bitireceğiz ben, Biz bu radiciler... Ben seni dinledim yalnız Fahir <gülüyor> Evet <gülüyor> Aynı şeyi söyleyeceğiz Hayır, belki ama Şöyle oluyor Ben size de söz vereceğim Bir dinleyicilerimiz Anlamıyor Aynı anda konuşunca. <gülüyor> yani onu Bir de bağırıyorsunuz Tamam ben falan. Şey o, kara, oluyor ee, Evet Ege Bey sizin bir şey söyleyeceğiniz Şimdi televizyonculuk radyoyu bitirdi gibi bir şey var Daha Bir çok... saniye O zaman burada bir virgül koyalım Tekrar vereceğim size i̇şte Ankara'dan bir konumuz Çünkü Ankara'dan olduğu için e, o, Sesi uzaktan geldiği için kızıyorlar sonra. Ee, Hüseyin Yayman var hattımızda. Ee, Hüseyin Bey iyi günler. Alo. Alo. Alo. Hüseyin Bey hoş geldiniz yayınımızdan. 45 senedir sigara çürüyorum. Ee, ne Bu diyorsunuz kasada. Hüseyin Bey? Pardon pardon ne diyorsunuz tam olarak? Radyoculuk, televizyonculuğu bitirecek mi? Radyo 45 senedir sigara çürüyordum. Kaç senedir efendim? 45 senedir sigara çürüyorum. Arkadaşlar ne oldu Hüseyin Bey'i alamadık mı? Alo. Evet 44 senedir sigara içen e, burada bir arkadaşımızla konuşacağız. E, stüdyo konuklarımız da var. E, neler diyorsunuz efendim? Buyurun. 45 senedir sigara içiyorum. Bugüne kadar. 45 senedir sigara içiyorum. Bugüne kadar hiçbir zararını görmedim. Peki benim şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin de merak ettiği bir şey bu. Çok fazla tweet geldi aynı konuyla ilgili. Bugüne kadar hiçbir zararlı ilan karşılaştınız mı? 45 zararlı sigara, kadar... sigara açıyorum. Bugüne kadar bir zararını görmedim. Peki Ankara'da olduğu için ses bir geç geldi. E, Fahir Bey, e, 44 senedir e, içen bir arkadaşla konuştuk. E, ne diyorsunuz? Sizin dürüstünüz ne? ne Ne diyeyim ya? Kimlen kimlen görüşme gizlediniz isterdiniz siz? Çok fazla soru geldi. Ee, karmaşa da oluyor. Yani tek tek oturursanız <gülüyor> çok memnun olurum. Yani lütfen yani hepinize söz vereceğim. Vallahi biz, biz zaten radyocuyla başlarken şey diye yemin yemin. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 44 sene önce radyoculuğa başladık Ve bunu yemin ettik Dedi ki televizyonculuğu bitireceğiz diye. Levent de bir saniye, bir, bir saniye. Aa, Pardon Levent, Levent siz sizdiniz pardon. Ben de değilim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> siz, siz Levent Ege Kayacan Değil misiniz Bir saniye tekrar bir Ankara'ya dönelim Çünkü Ankara'daki şey anlaşılmıyor ee, Hüseyin Bey tekrar hattımızda Hüseyin Bey iyi günler Alo ee, ee, Hüseyin Bey merhaba hoş geldiniz Demin bir hata oldu ne diyorsunuz? Ee, nasıl bakıyor Türkiye radyoculuğu televizyonuna? Ben 45 senedir sigara içiyorum. Evet. <gülüyor> 45 senedir sigara açıyorum. Bugüne kadar hiçbir zararını görmedim. Ben size şunu sormak istiyorum. Madem yakalamışken Hüseyin Bey de değil ama sizinle konuşalım. Kaç senedir sigara, sigarayla ne zaman tanıştınız? Ee, Teşekkürler. ederim. 45 senedir sigara açıyorum hiç görmedim. Peki 45 senedir sigara içiyorsunuz. E, ne zamana kadar bir zararıyla ile karşılaşmadınız? <gülüyor> 45 senedir sigara içiyorum. Bugüne kadar da hiçbir zararını görmedim. Peki Hüseyin Bey söyleyeceğim. soracağım. 45 senedir sigara içiyorsunuz. <gülüyor> ne? Bugüne... Bugüne e, zararını görmediniz ama Bugüne nasıl gelindi Yani onu bir anlattır mısınız Vaziyetim 40 senedir sigara açıyorum Kırkma senedir sigara açıyorum Bugüne kadar Bugüne kadar herhangi bir Bunu görmedim Peki Rüseyin Bey e, çok fazla <gülüyor> izleyicilerimizden tweet var Aynı konuyla ilgili soruyorlar Ka yani bugüne kadar bir zararı görmedim sigarayla yaşadım diyorsunuz. Kaç senedir sigara içiyor acaba diye soruyorlar. <gülüyor> <Tabii. gülüyor> <gülüyor> Kırmızı senedir sigara içiyorum. Kırmızı sigara içiyorum. Bu ne kadar? hangi bir zararlı görmedim şimdi e, beyefendi ne olur sordum çünkü stüdyo konuklarımla beraber yapıyoruz bu programı sorduğum soruya net olarak cevap verebilirseniz çok sevinirim çünkü dinleyicimiz anlamıyor e, şunu soruyoruz e, 45 45 senedir sigara içiyorsunuz ama bugün ne kadar hiçbir şeyinizde bir değişiklik ben oldu de bir mu? Sor, ben de bir soru sorabilir miyim kendisine? Bir saniye size döneceğim ee, Fahri Bey'e ben sormak istiyorum. Ee, sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Telefon konumuza? Evet. Yani Levent Bey'in de, sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Telefondaki konuğumuz Evet ama. telefondaki konuğu. Çok fazla tweet var. Ee, ben başarılar diliyorum sadece. Yani. Başarılar dilediniz. Sizin sizin soracağınız bir şey var mı? Levent Bey ben de nereden aradığını soracaktım. Nereden arayacaksın tabii ki. Onu e, dilerseniz bekleyin, bekleyin. Çünkü benim de önümde sorular var. Beyefendi, Hüseyin Bey. Alo. Hüseyin, ben değil ama. Siz e, 45 senedir. Nereden, ne zaman, e, neden olmuş? <gülüyor> hay, 45 senedir sigara açıyorum. Buguna kadar, <gülüyor> buguna kadar herhangi bir... <gülüyor> sağdı görmedim. Peki toparlayalım arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, e, evet Değerli, vaktimiz çok ıı, hızlı aktı geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ankara'daki de, stüdyo bitirmeden Va bir şey. bitirmemiz lazım. Bitirmemiz lazım. Artık bitir <gülüyor> çok oldu. Hayır, hiç vaktimiz <gülüyor> çok özür dilerim. Sözünüzdeki şey anlamıyorum. Sonra e, şey yapalım. E, Levent Kayacan ve Fahri Övünç ve e, telefon hattımıza Hüseyin Yayma'na bağlanamadık ve tüm e, tweetleriyle ile bizi şey yapan, eee soru, sorularıyla şey yapan dinleyicilerimiz vardı. Türkiye televizyonculuk bitirecek mi, radyoculuk bunun tartışmayla ilgili takdir her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyicilerimizin hoşçakalın. Ee, bitti mi Oktay? Bitti mi programın? <gülüyor> <gülüyor> bitti abi. abi valla. Bitti de ben biraz şey yapamadım çıkamadım hemen cevap Abi edeyim. sen böyle sanki başka bir insanın şey yapmış gibi yani içine şeytan girmiş gibiydi Oktay valla. Ben... işte şey bu. Heca Bağımsız heyecan proje... vardı biraz bende yani heyecandan mı artık bilmiyorum da yani resmen biz ben şu anda şok ya böyle şeyi çok güzel yaptı bence. Yani bizimle, Konuk dağılımı falan çok iyiydi değil mi? Yani bizimle süre... ilişkisini tamamen ortadan kaldırması öyle o tarafsızlığını tabii, tabii, çok tabii. güzel verdi. Tabii. Yani orada sanki karşımızda Oktay yoktu. Ee, sanki böyle bambaşka, bir, sanki bizi hiç tanımıyor gibi. Ee, Ahbap Çavuşlar buluşmuş, buluşmuş gibi, gibi değil. değil Hakikaten değil. ben de rahatsızlığımı zaten ilk saniyeden son saniye kadar korudum. Ben biraz program sonrası yoruldum. Yani çünkü haber programı bu başka yani baya şey bir değil. ön hazırlık baya bir şey ee, çok cesur da bence şey yapsın bir <gülüyor> de dikkat ettiniz mi? bilmiyorum yani telefon bağlantılarıyla falan <gülüyor> e ona o dikkatlerden <gülüyor> kaçmadı evet, yani baya bayağı bir dinleyici dinamik bir sinici soruları çok, çok samimi olarak benim e, eleştirilerimi dinlemek istersen tabi tabi yani. yani istersen burada istersen mutfakta anlatabilirim küfürlü ama. mi olacak yok şey mesela küfürli ee, mutfakta şöyle bir şey vardı çok tweet vardı dedin. Hiç onları okuysaydım mesela güzel olabilirdi program. Evet, işte ilk program. heyecan bir de abi çok kısa zaman yani programın süresinin uzatılmasını talep edeceğim ben. Adam da haklı. Adam ben, haklı. Yani bir işte de bu, bu kadar kısa zaman için çok geniş bir konu seçmişiz. Evet, yani bir, bir tane konu, gündemde olmayan bir günlük bir konu, bir konu değil yani. Bir de Çünkü herkesin tartıştığı radyo, konu. Radyo televizyonu bitirecek mi? Bu konu zaten hani bizim burada belki bir diye 11 size? program doğru, falan doğru. konuşmamız lazım. Doğru. Ne kendi görüşlerini çok geri planda tuttum. Bence biraz kendi şeyinde. ondan sonra diyorlar ki kendi görüşlerini şey yapıyor falan. Yani benim oradaki şeyim e, moderasyon. Moderasyon doğru. Mükemmel bir moderasyon oldu. da çok güzel yaptın yani. tam yani. Çünkü herkes konuştu. Herkes eşit konuştu bir de. Yani evet. fazla ben konuştum yine. Yani herkes onun dışında herkes Ama eşit, eşit konuştu. konuştu. Zaten senin konuşmanın yarısı şeydi. Lütfen herkes eşit konuşsun gibiydi yani. <Gülüyor> ya ona özel. Herkes eşit konuşsa <Gülüyor> zaten belki yok da hiç konuşmayacak. Evet. Üç konuk olunca çünkü sıkıntı abi. Evet belki konuk sayısı bir de telefonda aksam oldu. Belki şey oldu. konuk sayısı arttırılabilir. <gülüyor> <gülüyor> onu da ben süreyle beraber onu da söyleyeyim ya. O da çok güzel. İyi fikir. hayırlı olsun okey. Teşekkür İnşallah Sağ İnşallah hepsini alırsın da yani modern sabahları bırakmazsın yani bu şeyle beraber. Yani Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Moner sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Son şarkımızı çalacağız birazdan. Bir farklı havaya büründü program. O yüzden SP espri ile kapattım. Çünkü çok düğün, yoğun siyasetli oldu. Düğün şey seçtim değil mi? Güzel güzel bir düğün şarkısı çünkü baya bir yani evlenen oldu. Evlenen oldu hafta sonu Gülen Ergen oldu. de evlendi falan herkes böyle. Fahri için yeğeni evlendi. Benim yeğenim evlendi. Sevgiliye daha mutluluklar diliyoruz. Bir kez daha Edaile Gökçü'ye. Ondan Hı -hı. sonra ve tabii ki George Clooney ve Hı -hı. E... daha neler kimler kimler? Eee Hafan Abdullah. Ayran ama... arası da yapıyorlar düğünleri bu arada. Evet abi o evet, da. Evet onu sıkıştırdılar. İki bayram arası da normal Hangi açıdan? Yani işte bir hafta sunuyor. Evet doğru söylüyorsun. Bir, bir, hafta... bir düğünü mü yaptılar? Yok. Salon düğünü zaten. George Clooney'den bahsediyorum. Ama aslında teorik olarak baktığın zaman daima hep iki şeye geliyor ya. İki e, bayram arasına geliyor ya. Evet öyle bir şey de var. Yani Ama bir de ne zaman yaparsan yap sonuç olarak yaptığın düğün iki bayram arasını denk Bir düşün. tek bayramlarda yaparsan olabilir. Mükemmel esprisi olmuş zaten George Ne demiş? Kır düğünü istiyorsan benim saçlarımdaki kırlar yetmez mi demiş. Bir gülmeye başlamışlar. Yıkılmış ortalık ya vallahi yıkılmış. Venedik sulara gömülecek diye korkmuşlar. Nasıl gülündüyse artık. Evet sevgili mizler <gülüyor> <gülüyor> siz de günlük hayatınızda pek çok espriyle hayatınıza renk katabilirsiniz. O esprileri de sevdiğiniz dostlarınızdan veya internetten bulabilirsiniz. Mükemmel bir gün olacak